Merhaba sevgili Sözkücü'nün dinleyicileri. E, bu hafta e, geçtiğimiz iki haftadan beri yaptığımız gibi yerel yönetimlerle ilgili bir e, konuyu ele almaya çalışacağız. E, yerel seçimlerin gündemi ortadan kalktı bir miktar ama biz biraz daha gündemde tutmak istiyoruz onu. E, seçim öncesi dönemde e, mahalle kreşleriyle ilgili bir araştırma yapıldığı ve yayınlandığına dair haberler okumuştuk. Diyelim. Çok merak ettik bunun ne olduğunu ve dolayısıyla bugün e, bu konuyu ele almak istedik. E, yanımızdaki konumuz, araştırmayı yapan ekipten Berna yazıcı. E, hoş geldiniz Berna Hanım. Merhaba, hoş bulduk. E, bir kere çok önemli bir konuyu ele aldığınız ve bu alanda benim bildiğim kadarıyla çok araştırma yapılmamış bu alanda bir araştırma yapıp bize bilgi sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Baştan Biz teşekkür, teşekkür edeyim. Biz teşekkür ederiz. E, i̇sterseniz ilk önce siz biraz kendinizi tatın araştırma Hı -hı. sosyal politikalar forumu içinden çıktı bildiğim kadarıyla biraz onun hikayesini alalım sizden ilk önce. E, tabii şey bu araştırma Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumunda e, e, hazırladığımız bir araştırma raporu hakkında konuşacağım bugün sizlerle. Araştırma'yı ben e, ve Azer Kılıç ve Çağrı Yoltar'la birlikte gerçekleştirdik. Destek Açık Toplum Vakfından geldi. E, Kısacası amacımız tam yerel seçimler öncesinde mahalle kreşleriyle ilgili bir e, tartışmayı gündeme getirmekti diyebilirim. Hı hı. E, ve çıkış en temel çıkış noktamız ise Türkiye'de çok çocuk bakım hizmetlerinin son derece yetersiz e, olduğu gibi bir tespitle birçok kişinin paylaştığı bir tespitle yola çıktık. E, çocuk bakım hizmetleri derken de tabii çok farklı düşünebiliriz ama biz en çok kreşleri düşündük ve e, bu konuda e, ki yetersiz hizmetleri düşündük ve e, bu alanda yaşanan sorunun bir hakim zihniyetle de ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bakım e, tüm gruplar için sadece çocuklar için değil engelliler ve yaşlılar için de düşündüğümüzde bakım bir e, kamu sorumluluğu olarak görülmüyor maalesef. Daha çok ailece üstlenilmesi gereken ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü de düşündüğümüz zaman kadınlarca üstlenilmesi gereken bir e, olgu olarak yaklaşılıyor bakıma. Bu bunun bu daha genel e, sorunla ilişki, ilişkilendirildiğinde çocuk bakım hizmetlerinin de son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Hani kamunun son, varlığı son derece kısıtlı bu alanda. Evet. Öte yandan özel sektöre ve özel sektör tarafından sağlanan hizmetlere baktığımızda, özel kreşlere baktığımızda ise karşımıza çıkan e, e, ücretleri göz önüne aldığınızda bu hizmetlerden çok sınırlı bir kesimin yararlanabildiğini görüyorsunuz. Zaten bu konuda da araştırmalar var. Okul öncesi hizmetlere erişimle gelir arasındaki e, karar evet. e, yani bağlantıyı ortaya koyan istatistikler de var. Hı hı. E, başka bir e, ta, derdimiz de şuydu ki bunu yine e, alanda erken çocukluk hizmetleri alanında çalışan birçok STK'nın da gündeme getirdiği bir başka husus var. Bu da e, aynı şekilde çocuk bakım hizmetleri için de geçerli. Türkiye'de bölgeler arası hizmetlerin dağılımına ve oranlara baktığınız zaman e, Batı Doğu büyük kentler kırsal kesim karşılaştırması yaptığınız zaman gerçekten e, son derece çarpıcı Oranlar ortaya çıkıyor. Hani bölgeler arası da ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Tüm e, bu verileri bir arada düşündüğünüz zaman hani bu alanda gerçekten bir şeyler yapılma, e, yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. E, o anlamda aslında hani bir yandan baktığımız zaman mahalle kreşi çok basit so, somut hatta yani hı hı. çok küçük bir alanı kapsayan küçük bir hedef grubuna yönelik bir hizmet gibi görünse de sizin bu söylediğiniz başlıklar üzerinden düşününce aslında gayet toplumsal ve herkesi ilgilendiren evet, bir sadece çocukları değil çok daha dediğimiz gibi çok daha geniş e, implikasyonları alan bir olgu esasında hani bu bağlamda da çocuk bakım hizmetlerinin kreşlerin ve özellikle de ücretsiz kreşlerin yaygınlaştırılması niye önemli diye düşünecek olursak Herhalde bu program açısından da en çok vurgulamak isteyeceğimiz konu çocuk hakları açısından gerçekten çok önemli. Evet. Ee, ve bu alanda erken çocuklukla ilgili çalışan birçok e, STK'nın vurguladığı erken çocukluk çok önemli bir dönem. Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal gelişimi açısından ve bu hizmetlere e, bu hizmetlerin er, erişilebilir olması, bu geliş, çocuk gelişimine katkıda bulunan bir unsur olacaktır. Evet. Yine sizin çok iyi bildiğiniz gibi çocuk yoksulluğu açısından da çok önemli esasında mahalle kreşlerinin, ücretsiz mahalle kreşlerinin yaygınlaştırılması. Kesinlikle. Ee, şey diyebiliyoruz tabii ki 0-6 yaş arasında çocukların Hı -hı. gelişim ve öğrenme kapasiteleri aslında ileriki hayatlarını çok belirliyor Hı -hı. O dönemde çok yüksek bir kapasiteye sahipler ve bu yeteri kadar beslenmediğinde, desteklenmediğinde çocuk bu alanda olanaklara kavuşmadığında aslında 6 yaşından sonraki hayatını büyük ölçüde etkiliyor. Yani bu çok çarpıcı bir şey tabii. Yani bizim evet. aslında çok da fazla üstünde durmadığımız ve aslında çok da çabuk geçen ilk 6 yıl evet, o çocuğun hayatının önemli. en önemli 6 evet. yılı ve orada... Doğru düzgün hiçbir destek sağlanmıyor Türkiye'de kamu tarafından diyelim isterseniz evet. çocuklara yönelik olarak. Birazcık mevcut durumdan bahsedelim mi? Nedir Türkiye'de bu okul öncesi ya da erken çocukluk eğitimi diye adlandırdığımız şeyde durum? Yani kreşler ve gündüz bakım evleri ilerliyoruz. Resmi olsun özel olsun iki kuruma bağlı olarak açılabiliyor Türkiye'de sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan izin alınarak açılan e, kreşler ve gündüz bakım evleri var ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinle açılan resmi ve özel e, anaokulları var. E, yani buradaki oranlara bakacak olursak sanırım toplam 200 bin çocuk kadar çocuk sadece bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Ya da istatistiklere baktığınızda tabii bakım, diye, bakım hizmetleri diye ayrı bir kategoriyle karşılaşmak zor. Daha çok bakım ve eğitim birlikte ve erken çocukluk hizmetleri olarak ele alınıyor. Ve bu erken çocukluk eğitiminde okullaşma oranına baktığınızda Türkiye'de bu oran %16. Evet. Dünya ortalaması %37 yani Türkiye ciddi olarak dünya ortalamasının altında. Ki dünya ortalamasının da yüksek bir ortalama olduğunu söyleyemeyiz evet, tabii. Yani, evet mesela Batı Avrupa için bu oran %78. Değil mi? Evet yani o açıdan gerçekten bir boşluk ve bir sorun var bu alanda ve hani çocuk hakları ve çocuk yoksulluğu açısından gerçekten hani hoş olmayan bir tabloyla karşıyız, karşı karşıyayız. Ama sadece hani sizin ilk başta söylediğiniz gibi bu hizmetlerin yaygınlaştırılması sadece çocuklar için değil kadınlar açısından da çok önemli. Çünkü e, bu yine bu konudaki çalışmaların gösterdiği Türkiye'de bakım hep kadınlar tarafından üstleniliyor ve sadece yetişkin kadınlar değil birçok e, kez e, ailenin büyük kız çocukları, daha küçük kardeşlerinin bakımını kreş. üstlenmek durumunda kalıyor ve eğitimlerini ara vermek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda bu alan, bu, bu eşitsizlikler açısından düşündüğümüzde de mahalle kreşleri ya da genel olarak e, kamusal bir sorumluluk bu kreş hizmetinin verilmesiyle ilgili önemli diye düşünüyoruz. Ee, Türkiye'de peki. Olumlu diyebileceğimiz bir takım örnekler var mı? Biraz daha aslında şeyin ayrıntısına döneriz Bilal'e de. Hani yoksullukla bağlantısı üzerinde düşünmek çok önemli hı hı. diye düşünüyorum ama şimdi hep olumsuz taraflarından bahsettik bizde olmayanlardan. Olan bir şeyler de vardır muhtemelen diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, esasında hani genel tabloya baktığınızda sivil toplum kuruluşları ya da belediyelerce bu hizmetliğin yaygın olarak verildiğini söylemek mümkün değil ama bir takım istisnalar bulmak mümkün. Mesela proje ekibinden Azer ve Çağrı'nın yaptığı saha çalışmasında onlar İstanbul'da KEDEV'in Kadının Emeğini Destekleme Vakfı'nın örnek teşkil edebilecek uygulamalarıyla ilgili araştırma yaptılar hı hı. ve mesela KEDEV'in Türkiye çapında Kadın ve çocuk merkezlerinde çocuk bakım hizmeti sunuyor Kedev. Ve hı. burada işte bir STK ile yerel yönetimlerin işbirliğini görüyoruz. Hı hı. İstanbul'da da örneğin Kağıthane Belediyesi'nde, Nurtepe Mahallesi'nde böyle bir örnek uygulama var. Ücretsiz ya da düşük ücretli ailelerin, çocukların buradaki... Hizmetten, hizmetten yararlandığını görebiliyoruz. Yine sınırlı bir şekilde Beyoğlu Belediyesi'nin semt konaklarına bağlı anaokulları ya da Kadıköy Belediyesi'nin de birkaç tane hı. çocuk yuvası var. Hani Örnekler var, var. ama yaygın değil. E zaten bu saydıklarınızın hepsi aslında İstanbul. İstanbul. Evet, Biz yani... yani Türkiye çapında bir araştırma değildi. Son derece Doğru, aslında, sınırlı bir şeydi. Hı hı. Ama hani Türkiye çapında da bir, Baksak, e, bulur, muyuz? bulur muyuz? Ne kadar... E, Karşımıza çıkacak soru işareti. Soru işareti. Evet. Peki e, mahalle kreşi diye e, hı hı. tanımlamanızın ve özellikle yerel yönetimler üzerinden hı hı. hizmeti kurgulamanızın hı hı. anlamı nedir? Hı hı. Yani hani bir yandan bu kamunun Evet, ee, ama, sorumluluğu evet. diyoruz ama tabii evet. ki hani yerel hizmetler de elbette kamu hizmeti <gülüyor> içerisinde geçer ama e, yani neden mahalle kreşleri diyeyim? Tabii. <gülüyor> Basitçe. Yok aynı soruyu biz <gülüyor> de sorduk ve belki hani bu bir noktaya parmak basmakta fayda var. Hani bu biz belediyelerin sorumluluğunu vurgularken bu konuda sorumluluk alması gereken diğer aktörleri işte Milli Eğitim Bakanlığı olsun, Saha Çek olsun ya da işverenler olsun hani dışlamak istemiyoruz bu birçok kurumun ve Aktörün hı hı. el atması gereken bir sorun Be ama belediyelerin de bunlardan biri olması gerektiğini düşünüyoruz ve esasında benzer talepler başka kesimlerce dile, get dile getirildi seçimler öncesinde birçok kadın örgütü kadın odaklı yerel politikalar istediklerine dair taleplerini dile getirdiler e ve bu kadın odaklı politika talebinin bir parçası olarak da mahalle bazında çocuklara, yaşlılara ve engellilere bakım hizmeti verecek birimlerin oluşturulması Var. Evet. Yani sonuçta birçok farklı grubun talepleri arasında yer alıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiği hususu. Niye mahalle bazında örgütlenmesi ve yerel yönetimlerin bu işi el atması önemli? Çünkü şey düşünüyoruz ve mesela Kedev örneğinde de bunun izlerine rastladık yerel olarak örgütlendiği noktada hizmetin içeriğinin belirlenmesinde yönetime ve denetimin gerçekleştirilmesinde o hizmetten yararlanan kişilerin katılımı söz konusu olacaktır. Burada eminim siz çocukları da işin içine katabilirsiniz. <gülüyor> evet yani çocukların nasıl bir kreş istediğini <gülüyor> sormuş olmak bile çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben aslında. Yani bu açıdan hani mahalle daha yerel ihtiyaçlara Hı -hı. yönelik ve işte birçok ayrıntının katılanlar, hizmetten yararlananların bir araya gelip eminim kolay olmasa da hani tespit edeceği bir süreç için bunun bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii aslında bu tür hizmetlerin aslında hizmet dediğimiz şeyin ihtiyaç sahibinin en kolay ulaşabileceği yerde Yerde ve olması. şekilde örgütlenmesi. Evet öyle örgütlenmesi evet. gerekiyor. Hele söz konusu olan böyle hani çok küçük yaşta çocuklar ve e, hani onların başka tür sorumlulukları da olan anneleri o, olduğu noktada evlerine en yakın yerde böyle bir hizmetin sunuluyor olması Herhalde çok şey e, anlamlı bir şey olur. Bir de muhtemelen başka türlü bir toplumsal dönüşümün de e, şey olabilir belki değil mi? Yani evet hani, tabii belki mahalle dayanışması bağlamında. Evet. E, Özellikle sizin dediğiniz anlamda eğer yönetimine ve denetimine o evet. ihtiyaç sahiplerinde katılması söz konusu olabilirse Hı. çok farklı bir mahalle Hı. modeline doğru giden bir e, deneme bile olabilir Hı. böyle bir örgütlenme. Evet. Yalnız esasda bu noktada tam da biz biraz e, problem yaratabilecek hususları da gündeme getirmek istedik bu raporda. Hı hı. Yani çünkü bir yandan hani yerel yönetimlere e, böyle yerel olarak örgütlenmesi e, gerçekten olumlu olabilir ama bir takım tehlikeli noktalar da var ki buna da biz biraz Avrupa Birliği de uygula örnek uygulamalara yönelik bir literatür taraması da yaptık hı araştırma hı. kapsamında. Bu bağlamda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu mesela e, yerel e, finansmanla ilgili bir probleme değinmek istiyorum. Hmm. Şey mesela gerçekten problemli bir nokta olur. Böyle bir model e, şekillendirilecekse eğer finansmanın sadece yerel kaynaklara bırakılması e, gayet olumsuz sonuçlar ortaya çıkartılabilir. Çünkü... Avrupa Birliği örneğinde de Avrupa ülkelerinde de ortaya çıkan şöyle sonuçlar olmuş. Sadece finansman yerel kaynaklara bırakıldığı zaman kalite ve erişim açısından yine bölgeler arası ciddi eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Yani bizim özellikle e, üzerinde durmak istediğimiz nokta hani yerel olarak örgütlense de bunun e, daha ulusal bir sorumluluk, olarak ele alınması ve genel bütçeden düzenli kaynak aktarımının gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yine İstanbul'da sahadaki görüşmelerimizde ortaya çıkan bir diğer husussa böyle düzenli bir kaynak aktarımı olmadığı zaman işte proje bazında ya da yerel kaynaklarla bu hizmetleri devam ettirmeye çalıştığınız zaman ciddi problemlerle karşılaşıyorsunuz. İşte hizmet devam edemiyor. Ücretsiz başlayan hizmetler ücretlendirilmeye başlanıyor. O yüzden gerçekten hani genel bütçeden buna kaynak aktarılması gerektiğini, kaynakların sadece yerel yönetimlerden beklenmemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu çok doğru bir nokta aslında. Tabii böyle bir kaynağın ayrılması da aslında bir ülke politikasının. Tabii. Hani yani evet. Çocuk yetiştirmeyle, çocuk evet. çocuk hakları evet. paralelinde çocukların yetişmesini sağlamakla ilgili bir ülke politikasıdır. Evet. Yani bundan var kesinlikle vazgeçilmemeli memesi gerektiğinde düşünüyoruz. Evet. Ee, isterseniz bir küçük müzik arası verelim. Tabii. Şimdi bize bir nefes alalım. Tabii. Sonra tekrar evet. başlayalım. Altyazı <Gülüyor> Yeniden birlikteyiz. Berda yazıcıyla mahalle kreşlerini konuşmayı sürdürüyoruz. Ee, şimdi ilk bölümde aslında yoksullukla ve çocuk yoksulluğuyla bu işine kadar bağlantılı olduğuna hmm. dair bir takım e, göndermelerde bulunduk. İsterseniz birazcık e, bunu açalım. Niye aslında mahalle kreşi dediğim şey ya da çocukların erken çocukluk eğitimini almaları çocuk yoksulluğuyla nasıl hmm. bir e, paralellik içürüyor hmm. e, Nasıl bir bağlantı kurabiliriz ikisinin arasında? Evet, esasında bu saat çalışması sırasında arkadaşlarımızın en çok dikkatini çeken hususlardan biri yani kreşlerin çocuklara gün boyunca sıcak bir mekan sağlama, işte düzenli yemek yiyebilecekleri bir yer sunma gibi özellikleri de var ve düşünürsek hani bunu sağlayamayan aileler açısından da hani çocuklara işte en azından düzenli beslenme gibi bir şeyi haftada 5 gün olsun hani bunu sağlama açısından da önemli tüm e, mahalle kreşleri diye düşünüyoruz ve bu hani öğle yemeği meselesinin e, ilk öğretimde de aileler açısından ne kadar problem olabileceği yoksul aileler için e, evet. e, dikkate alındığında hani bu ücretsiz kreşlerde gerçekten hani yemek verilebilmesinin en azından beslenmeye yönelik hı hı. E, bir şeyler yapılabilmesinin de önemli olacağını ve bu bağlamda da hani çocuk yoksulluğu açısından da bir e, olumlu hı. bir e, strateji olacağını düşünüyoruz. Doğru. E, bu tabii fiziksel olarak baktığımızda böyle aynı zamanda aslında e, belki bilişsel gelişimlerine de tabii, çok büyük katkısı evet. olacak bir şey. Çünkü e, belki çok doğru varsayımlar değil bunlar ama hani yoksul ailelerin e, çocuk yetiştirme konusundaki daha geleneksel e, bir takım bilgilere sahip olduğunu hani belki başka türlü bilgilerle çocukların daha iyi yetişebileceğini de varsayarsak aslında hani sadece sıcak yemek ve sıcak ortam değil ki çok önemli bu hakikaten ama aynı zamanda başka türlü bir gelişim. sosyalleşme de önemli evet. ama hani burada da herhalde yine hem ailelerin ve çocukların özel ihtiyaçları da dikkat alınarak. Kesinlikle tabii. Hı -hı. E, hassasiyetleri göz önünde evet, bulundurularak evet. muhtemelen. Bir de tabii aynı zamanda şöyle bir dolaylı etkisi de olabilir belki çocuk yoksulluğuna. E, siz söylediğiniz için bunu razı razı söyleyebilir miyim? Hı -hı. E, özellikle kadında ve kız çocuklarının üstünde bir sorumluluk evet. ve yük bir yandan aslında belki de olduğu için çocuk bakımı evet. e, belki hani mahalle kreşlerinin olması e, kadınların da istihdama daha kolay katılabilmelerini bunun için kendilerini geliştirmek için daha fazla fırsat bulabilmelerine e, imkan sağlayacaktır belki. Ee, sanırım evet hem evet ve hem de biraz da çekincemi Hı. belirterek buna cevap vermek istiyorum. Evet kadın istihdamı açısından gerçekten hani önemli bir katkısı olacaktır bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının ama bunu sadece hani istihdama bağlı olarak ele almamak gerektiğini daha Evrensel bir sosyal evet. hak olarak kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz Hani çalışsın çalışmasın tüm kadınlar veya da bakmakla yükümlü çocuğu olan tüm bireyler için bunun erişilebilir bir hizmet olması gerektiğini düşünüyoruz ee, sanırım hani bunu söylemek istiyoruz istihdamdan bağımsız olarak da bunu ele almalıyız bir de şöyle meseleler de olmuş mesela bazı Avrupa ülkelerinde istihdam şartına ba bağlanmış bu mahalle Hı -hı. kreşlerinden yararlanma hakkı onun da şöyle e, sakıncaları ol olabildiği ortaya çıkmış hani e, Tam olarak formal olarak istihdam edilmeyen ya da e, düzensiz bir şekilde istihdam edilen insanların o zaman bu hizmete erişim olan, kaput, kapatmış oluyorsunuz. Tam da en çok ihtiyacı olabilecek grubun. O yüzden evet istihdam önemli bir boyutu ama zaten hani kadınlar evde de yeterince çalışıyorlar. Kesinlikle tabii. Tabi, yani tabi. Is, e, daha kapsamlı düşünmek gerektiğini ve evet. öz, e, daha evrensel düşünmek gerektiğini düşünüyoruz bir hak bağlamında. Ama aynı e, biraz evvel konuşuyorduk sizinle. Aynı zamanda e, yani daha bir evrensel model olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulamakla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelere de öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet yani en azından hani e, belki daha e, ortalama düzeyde bir ailenin bu hizmeti alabileceği evet. başka türlü olanakları Vallahi. olabilir ama e, bir de tabii yine vurgulamak gerekir şey önemli bir şey. E, hani çocukların sıcak ve güvenli ve aynı zamanda evet. hani iyi besleni bildikleri bir ortamda ve Elbette burada şey çok e, önemli bir biçimde ön plana çıkıyor oralın denetlenmesi ve e, yani hani bu kurulan kreşlerin gerçekten en temel işinin belki finansmandan da önce denetlenmesi. Evet, olmalı bir anlamda yandan. Bu da yine ulusal bir politika ile asgari kriterlerin ve standartların belirlenmesinin de önemli olacağını düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla işte, evet yani ülke politikasının finansman üzerinden değil daha evet, e, haklar üzerinden belki evet. belirlenerek kriterlerin ona göre Hı -hı. oluşturulması ve finansmanının da sağlanması ve hizmetin yerelle devredilerek yerelde evet. yaşayan insanların katılımıyla organize evet. edilmesi en ideal örnekler bir tanesi <gülüyor> olabilir belki. Evet, umuyoruz ki e, yeni yöne yerel yönetimlerde bu konuda e, irade gerekli iradeyi gösterebilirler umarım. Son olarak size şunu sorayım bu araştırmayı Yerel, yerel seçimlerden önce bir miktar duyurdunuz. Evet, basına duyuruldu. Hı -hı. Nasıl evet. bir yaygınlaştırma öngörüyorsunuz bundan Şimdi sonra? Şimdi de açık toplum aracılığıyla tüm belediyelere iletilecek. Yani Hı -hı. bizim gerçekten bunu belediyelerin gündemine alınması için çaba harcayacağız. Araştırma raporu aynı zamanda üniversitede sosyal politika forumunun web sitesinden de ulaşılabilir. Hı hı. Bunu söylediğiniz hı. iyi oldu. E, belki ilgilenen dinleyicilerimiz evet. buradan araştırmayı bulabilirler, katkılarını sunabilirler. Evet. E, biz de belki geçen haftaki konuğumuz üzerinden şunu söyleyebilirim. Çocuk meclisleri aracılığıyla belediyelerin bunu hizmet, e, kendi hizmet planlarına, programlarına almalarını sağlamak için belli çalışmalar yapabiliriz. Evet Büyük bu çok bu... güzel olur. Çünkü gerçekten önemli bir dönem. Hani bu dönemde bunun gündeme alınmasını sağlamak çok, çok önemli. önemli. Ve ihtiyaç sahiplerinin aslında bunu evet. dile getirmesi evet. daha etkili olması sağlamak. Evet. Ve eminim hani bu yönde bir talep olacaktır. Evet. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim, için. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve yeniden görüşmek sizler. üzere. Görüşmek Sağ üzere. olun. <gülüyor> ee, i̇yi günler diliyorum bütün Söz dinleyicilerin Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.